Buongiorno Ankara. Pepper Jam gourmet Pizza'nın sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Buon bu appetito tutti. Mua! Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Odan sabah Adolu, cuma sabah macera dolu cuma sabahı sevgili salon severler espriler şakalar bir tarafta taklalar öbür tarafta ve halk oyunlarıyla karşınızdayız Feyru'nun çok taleyimli hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayır yorulduk günaydın, yani. Hayvalar. Vallahi bunun başında yorulduk abi. Ondur oh, tabii. Hava oh. çünkü basıyor insana. Hava basıyor. O bir de birbirimizi sırtımızda taşıdık ya ondan birazcık yorulduk yani. yani. Son çok Hatay... saçmaydı. O hatayı oynamayacaktık abi. Abi evet ya. Hayır, sen dedim hatayı oynayalım. Hatayı oynayalım. İlla bir hatayı yöresi. Ben de sabahları yani neşemi bir tek öyle buluyorum. Ya yani, bir Hatay yöresi bazıları diyor ki efendim şeyi oynayın Ahiyak Ahiyak Ahiyak diye müziği vardır ya Kekliği düz avlarlar Onu oynayalım tabii ki onun da tadı ayrı Kaşık yok Konya türküsü müydü o? Yok canım ne Konya kekli düz ovada avlarlar Düz ova dediğince akla gelen tek bir yer Konya Demirci'nin Konya Ovası E neresi abi başka E Ahiyak orada ördek var mı Konya Ovası'nda? Keklik Keklik sesi Olabilir zaten. mi Fahir Keklik zaten Ahyat Kekliği ahiyak. düz ovada alıyorlar Ya Zagor ya keklik sessizdir Ahyat Vak vaktır ördek sesi Doğru Ahyat O şey ya işte Şey yöresi ee, Düzlüklerin olduğu yöresi Neyse yöresi ben görelim. şey yapmayayım ya Yayını şey yapmış olmuyor <Ay> Orası neresi <gülüyor> ya Yeni düzlükler ha, Yeni bir düzlük ama neresi Hangi ovaydı onu bilmiyorum Orada konusu geçen Ova neresidir Valla Konya olabilir ya. Yok ya Konya. Ya, ya Konya ya da Göller Yöresi diye bir şey var benim aklımda. Çünkü bir de Akar Türk hep Göller Yöresi'nden şarkılar, türküler söylerdi. Çok doğru söyledin de. Genelde Bede halk o... oyunları şeydir ya. O bölgenin atıyorum yetiştirdiği ürünün hareketlerini şey yapar mesela. Bir Karadeniz değil mi? Karadeniz gibi hareketli Çay toplama. şey. Yok. Aynı yok olsun. hayır Çay Karadeniz. Hırçın bir Karadeniz böyle sert. Agresif bazen Kafkas, Kafkas oynarlar. Mesela orada. Kafkas orada bir kar fırtınası değil mi? Ama sanki böyle Konya'da da böyle Buday çünkü Buday ovası değil mi orası Konya genelde böyle buğday ambarı. Heh, oktay çok güzel portatif bilgisayarından açtı. <gülüyor> Ay, Finike yazıyor. <gülüyor> Finike. Finike mi? Hı -hı. O portakal ya portakalın da öyle bir portakal. Demek da düzlük var ya. Dağlar ya. denize paralel uzanıyor ya. Bak verelim mi biraz? Verdik zaten. Otel <gülüyor> dans versiyonunu mu buldun? Club <gülüyor> versiyonunu <gülüyor> David Gita <the> versiyonu bu. Oo kim? Bence yeterince verdik yani herkes anlıyor. Ay bu söz ha, var mı söz? Şıkadak mı kadak? Şıkadak mı kadak? Oyna bunu bulalım. Bu bize hafta sonu ödev olsun. Tamam. Hafta sonuna gelmedik daha ya. Ne yaptınız? Hemen Perşembe'den değil Cuma'dan. Gelmişsiz ya niye <gülüyor> bana söylemiyorsunuz Ben hep perşembe <gülüyor> gibi davranacaktım bugün Aslında zorlasam podcastlerde haklı olabilirdim Hayır. Yani yeteri kadar zorlamadım Bence hemen vazgeçtim Valla dakikasında döndüm tornistan Hadi bakalım <gülüyor> Sevgili dinleyiciler programın oh. ilk 4 dakikasında 6 kere göz göze yani <gülüyor> Hakikaten Biraz da öpüşeceğiz galiba <gülüyor> Bu kadar göz göze gelmekten ne yapacağımızı şaşırdık yani. Neye canım tornistan lafın mı mı şey oldunuz Etkilendiniz <gülüyor> <gülüyor> biz denizciler hep böyle kullanırız zaten Denizcil <gülüyor> yönelimimizden torbiz takip edik oktayla Ay. Ay, ay. Neler var neler oluyor neler... Şimdi Değil ben programın kafam, başında Allah da söyleyeyim. Hakikaten <gülüyor> ne kadar neşeli olsak o kadar iyidir. İki sene önce dünyanın sonu geliyor mu gelmiyor mu diye konuşuyorduk 12 Aralık'ta. Evet. Bugün öyle dertlerimiz yok. Ne kadar rahatsız aslında bir şükrederim ya halimize. Çok badireler var. atlattık dünya Hadi olarak canım, insan yani, olarak. Ben hatırlıyorum o iki sene önce aralığın başından itibaren artık bundan sonra esprilerimiz Sen o kredilerini kapatcan diye herkesten de borç aldın çünkü hani bankaya evet. borçlu gitmeyeyim. Eşe Dost'a borçlu çok diye. Çok ayıp falan diye. Ee, yani çünkü Ege hazırlıklarını tam gaz yaptı. Dünyanın sonu geldi. Bu adam da iyice para şey yaptı diye. Herkese çaktı falan borçları demesinler diye. Şimdi saçma sapan borç içinde üzüyorum yani. Sen de, ben mi? Ama dünyanın sonu gelmedi. O da bana bir <gülüyor> şey yani. Tabii canım o da bir jest oldu. Dünyanın da bize yaptığı küçük bir jest. 12 yani. Aralık 2012 değil mi? O 12-12-12 miydi? Evet esprisi oydu. Maya takviminin esprisine bak. Yani mayalar yaktı mi? mayalar yaktı beni dolar değil de mayalar. <gülüyor> Ay. O ya. yüzden yatıp kalkıp dua ederim hakikaten dünya dönüyor. Dönmeye tadırın, devam etmeyecekse bir espri bir ha, şaka Ama olur. yarın ne olur? Ya da bu sene 12 Aralık onu da geçtik. Çok işte bugün, Yok bugün ya. Ya. 12 Aralık değil mi tamam? Ay sadece man Predestination mısın? Neden bir yere mi gittin geldin ya bir kalibrasyonlu mu yapsak acaba senin? Bir fabrika ayarlarıma dönmem gerekiyor ya. Niye bugün 12'si değil? Ben sanki daha bayağı bir gitmişiz gibi geliyor. Ama değilmiş. Sana kaç 12. gibi ya? 17-18. Bana sonra... vallahi 17-18 gibi ve bir perşembe ne <gülüyor> yaşıyorum ben şu anda. Yani şu Ağustos tadıyla bir 17 Aralık perşembe midir? Ne zaman yaşatmadınız? Bak Teşekkür Zeynep ederim. Hanım ne kadar güzel unutmuş. O 21 Aralık değil miydi o ya demiş. <gülüyor> Bak ah. Bak, onu onu göre... göremeyecektik en uzun geceyi <gülüyor> göremeyecektik. <gülüyor> Tamamen aklından çıkarmış yani. Ne kadar şey. Ben yani hayatıma devam ettim. Maya'larda devam etsin demiş. 12 Aralık'tı Zeynep Hanım. Buradan cevap veririm. Fotoğraf ve paylaşım uygulaması. Instagram Evet. Kaç milyon kullanıcıya ulaşarak? 1 milyon mu? <gülüyor> 284 milyon kullanıcısı olan Twitter'ı geçmiş olabilir. Ee, sana... 150 milyon mu? Ege matematik. Valla ben de 200. Matematik Kaç yok. dedin? 28... değil. Büyük veya küçük. küçük. Kaç? 280? Kaç milyondu Twitter? Bugün 12 aralık Fahir. <gülüyor> ben sen <miyim? gülüyor> ya, tamam. 284 milyon kullanıcısı olan Twi's. 285 milyon mu? Artırıyorum. Adam büyük düşündü. Aa, vallahi dur. 285. 300 milyon mu? Bravo Fahir. Tebrik ediyorum. Ne evet, oldu şu anda... Ege? Bir saniye. Ağzını hemen topla ve benden özür dile. 300 milyon kedi fotoğrafı mı yükleniyor şu anda Instagram'a? Yok canım Instagram'da o kadar çok kedi fotoğrafı yok. Yalnız radyonun kedisini sen gördün mü gelir gelmez? Tam Instagram'a beni koysanıza diye yatmış uzunlamasına sırt üstü. Eda Canım kedilerin çok sıklıkla yaptığı dokuz kusurlu hareketten biri. Eko Instagramı onun. Ben ilk defa onu öyle görüyorum ama. Aa, çok çok seviyorlar ya. Biz zannediyoruz ki hayvanlar hiç sırt üstü atmıyor. Ama insanlara göstermek istemiyorlar benim anladığım kadarıyla. Öyle bir şeyleri. O zaman bizi insan olarak görmüyor mu acaba kedi? Benim kedim olduğu dönemlerde ne Facebook vardı ne Instagram vardı <gülüyor> ne, ne dijital diyor. kamera vardı. Hiç tadını çıkaramadım ya. Vallahi Ege içinde ukdedir ya. E artık demek ki kedi ol, kedi olma diyorum. Kedi alma vaktin geldi. Geldim, kedi mı? kedi geldi, sahiplenme geçiyorum. vaktin Bana geldi. Bana da dün baskı geldi. Nereden? İnsanlardan. <gülüyor> ya dün ben burada mutfakta elimi kapıya çarptım ya. Evet. Bir garip bir şekilde. Evet evet normal evet. Normal insanın pek evet, evet. yapmayacağı bir şekilde. Burada böyle bir iz oldu bakın. <gülüyor> Bunu gören herkes şey aa kedi mi aldınız ne kadar güzel falan diye hemen yoruma da geçtiler. Üç kişi falan söyledi buna. Evet ben üçüncüsünde artık şeydim. Evet kedi aldık ya birazdan. <gülüyor> şey. Hiç uzatma diye. <gülüyor> Uzatmadım ilk ikisinde şey yaptım. mutfak kapısına çarptım saçma bir şey. Sonra şey oldu duyarlı insan yara izi adını koydum bunu Ve Hala hiç, geçmeme, duruyor hiç geçmemesini. Tabii canım bayağı ben bunu şey, saç yapmışım yani. Kediyle oynadı falan filan gibi mi? Tabii kediyle oynadım. Kedimizle ondan sonra böyle o da şey yapmıştım. Ay yani. adını? Canısı mı koydun adını? Adı ne oldu? Bir kedin olsa adı ne olur Oktay? Bir kedim olsa bizim ilk kedimiz daha doğrusu kedimizin adı Şanso Panso'ydu. Onu da çağırması zor ama. Evet. Şanso mu diyeceksin pan Çok iyi biliyordu yalnız ismini ya. Şey ve sev yoğun olunca kediler bir daha şey oluyor ya. Hı hı. Benimsiyorlar <gülüyor> ismini. Ondan değil ya ben de mesela benimsiyorum. Pişt pişt falan diye çağırıyormuşum gibi geliyordur. O öyledir yani. Olabilir. Ee, tipine göre değişir herhalde. Siz ne yaptınız kedi konusuna Ege? Çok tatlıymış diye kapandı. Hadi be. Sen o bir kadar açmadın mı? Açamadım ben. Sevgililer dün Ege bir e, kedi gördü. Radyoda çok beğendi. Çok beğendi ve şey dedi. Ay bu tam bu tam yemelik bu. dedim. <gülüyor> Instagram'a koyacağım. Şarjım bitmiş. Şarj yok. Bağlıyorum. Şarj. Şarj beyefendi ne istiyorsunuz? Şarj mı? Hayır şarj. Ondan sonra Bürge üstüne küçük oyunlar oynandı ve hiçbir sonuç alınamadı o kadar çaba o ben kadar en emek ile yapacağız diye oktay fotoğraflarını çekip yolda ben üzerine kedimi... düşeni yaptım eke sen yani yapmamışsın ben bile yaptım anında. orada üzerime düşeni sen ne yaptın ya al diyorlar aman ege amur evet, faizin da... de geçti doğru o kedi yani o kedi değil herhalde o kedi değil kısmetimiz kısmet vallahi bir sonraki kediye bakacaksın adını, adını da Hector koyacağım böyle çağıracaktın değil Hector ve böyle çivili tasma alıp sokakta dolaştıracağım. Çünkü aslında ben köpek istiyorum ama bakımı zor diye öyle bir kediyi şey gibi. Kendi kendine bakabilen. Road gibi <gülüyor> dolaştıracağım. <gülüyor> ha, Instagram e, Twitter'ı solladı diye bütün e, şeylerde haber var. Facebook'u da ödü mü? Yok, Facebook, Facebook, Facebook ödemez ya. Facebook 1.5 milyon oldu mu Facebook? 1.5 milyar. Milyar oldu mu? Ol, olmuştur. Bana bakayım. En son 1.200 falandı ben bıraktığımda. Ne ara? İncelemeyi. Olmuştur çünkü en her pazartesi son, incelerim fayda. En son Ahmet Sağlam Bey'in arkadaşlık teklifi gönderdiğine göre bizim dükkandan yavaş yavaş artmıştır. Herkese de tavsiye ediyorum Ahmet'i takip etmelerini hem Twitter'dan hem şeyden. Dün sana mesaj yazacakmış Hı -hı. Ee, Ege. Evet. Bundan sonra bana bir kağıt getirdi Ahmet. Bundan sonra ne bu? Ege e iletebilir misiniz? Açtım baktım. Ee, sen Hı -hı. kıymalı makarna. Ve satışla ilgili ve sana bir takım övgüler ve pişmanlık dolu bir mesaj bir yandan da. Nasıl? İşte kıymalı makarnasını satmaya çalışıyorum ama yemiyor. Kimse... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama daha başarılı olacağıma inanıyorum falan filan. E, Twitter'dan yazamadım ben dedi tamam mı? Niye tamam yazamadım yani. dedim. 140 tane alıyor benim telefonum dedi. Dedim yok iki tane gönder. Bunu şey yap dedim. Onu da, ben bilmiyorum nasıl yapacak. Dedim bir tanesine kaldığın yerden devam et. Sonra da şey dedi herhalde üşendim diyemedi de ya da artık gerçekten öyle hissediyordu olabilir. Bu güzel mesajı bölmek istemiyorum dedi. <gülüyor> o yüzden bugün seni dükkanda bir şey bekliyor Ege. Hoşluk mu? Bir güzel bir mesaj bekliyor hazır ol. Aman kimseciklere söz verme. Aman kimseciklere söz vermeyin dediniz. Reklama girmeden önce ben güzel ağzınızın Ay, tadını... Reklama da girmeyelim canım. Girme, kalasların da herkes kafasına göre bir kalas girmeyelim, kestirsin. Girmeyelim daha yeni girdik hakikaten Ama ya. abicim kalasların boyu da istediğin gibi kafaya göre olmaz. Kalas işi önemli iştir. Kalasların yani. boyuyla ilgili çok ıı, değişik bilgiler var elimizde sevgili dinleyiciler. Onları da paylaşacağız ilerleyenler. Yani evet bu hafta sonuna girerken herkesin kafası biraz daha rahat girecek. Doğal bir afrodizyaktan bahsetmek istiyorum. Tüm afrodizyakların olduğu gibi bunu da. Doğal afrodizyak güzelim. ne şey mi? Doğal. Bir gıda Bilce maddesi mi? yok canım öyle Hiç değil. Derin, denizden değil. Ha bak onu söyleyeyim. Hadi başka size güzeldi başka bir ipucu vermeyeceğim. Denizden değil yani. Peki, Bu bildiğimiz karadan ve çok da iyi bildiğiniz bir malzeme. Lezzetli bir şey mi? Yerine göre lezzetli şimdi. Hayır yani mesela sen afrodizyak olsun diye değil de. Bir ağız eğlencesi olsun diye yediğim bir şey mi? Yok öyle çok sıklıkla tüketilen bir şey değil ama ben olsam artık tüketin derim. Orta ölçekte markette bulabileceğimiz bir şey mi? Kesinlikle orta ölçekte küçük ölçekte bile bulabilirsiniz. Paketli mi satılıyor yoksa açık mı? paketli satılıyor ama açık satılıyor genelde. Ayran diyecektim. Değil. Ayran bir afrodizyak olsaydı var ya. Ayran afrodizyak olsa o kadar pehlivanlar içmezdi. Pehlivanlar ayran mı içer? Tamam. Şu bir peyli... testiden içerimden. Ha doğru. O İçim kadar ya yani pehlivan. İçim yanmış. Pehlivan e, en çok dokunmayacağı şeyler, afrodizyak etkisi olan şeyler çünkü mesleki şeyler. Neymiş? Fabam e, demediniz. Meyve bir... mi? Ağaçtan bitki, mı toplandı? Bitki, bitki, bitki. Hadi bir tane Bit bitki Açık... de demeyeyim ya artık ona. Çayım mı yapılıyor bunu? Hadi. Kuş Seş konmaz mı? kuşkulmaz değil. Çünkü onun paketlisi de var şeyi de var. Zeytinyağlı mı yiyoruz etli mi? Vallahi bunu aslında Zeytinyağlıysa çünkü taze fasulye Ama çok diyeceğim. kolay akrabası da var bunu çok Zemizotu? Zemizotu maalesef Zemizotu mu? <gülüyor> Zemizotu olsaydı aslında afrodizyak çok iyi olurdu doktor. Değil mi? Değil. O zaman söylüyorum karnabahar mı? Oktay demirci bütün puanları topladı. Abi, Tebrikler Okta. Neden nasıl bildim diye soracak mısın? Nasıl bildin? <gülüyor> Yoksa gerek yok mu? <gülüyor> Dün Nobel'de kondu ya ya karnıbahar çorbası. Ooo demek ondan alakalı. Her şey iki Her şey düşünülüyor abi Nobel. <gülüyor> Herkes Nobel'de. Nobel. Hadi beyler saatlere bakıyorlar. Ne kadar çorbası vardı? Ee, Valla vitamin. Karnıbahar ama yani gazla yapar. Sen Afrodisiyakla coğuştun ama bir tarafta fıstiyce. O Fristiyce, yüzden zaten çok kullanılmıyor. Afrodisi. Hemen de geçer yani. Hayır. Ondan daha çok soğutan bir şey var mı? Hayır hayır hemen geçerdi Zaten bu da çok fazla tavsiye edilmiyor. Yani demiyor ki adamlar gidin Afrodisi'ye her gün ye demiyor. Ha arada ye başka yanına neşve olursa o da sana bir neşve olur diyor. O zaman diyor. biraz da turp ye. Roket gibi takıl. Yani öyle değil işte vitamin ve mineral bakımından çok ama çok ama çok zengin olan karnabahar. Çiçek de sen ona faiz. Karnabahar çiçek. Çiçeği, çiçek. Evet sen ona olarak... yemeği diye geçer. Sen ona çiçek de faiz. Zaten bu kadınlarda <gülüyor> etkin. Hayır <gülüyor> sen ona çiçek de. Karnabahar çiçeğe. Yok sadece çiçek de Tamam çiçek. Da. Tamam. <gülüyor> tamam. Ee, karnı bahar kadınlarda. <gülüyor> Bak da... hala karnı bahar diyorsun Bahir <gülüyor> ya. Özür dilerim abi. Bu karnı bahar dediğimiz şey şimdi ben iki sordum oğlum, şey sordum. Çiçek de oğlum çiçek de adamı hasta etme adam <gülüyor> bir saatte çırpınıyor. Yani kelimeyi soracağım. Karnı bahar mı yani yediğinde midene bahar geliyor mu yoksa karnı bahar hayır. olan böyle içinden bahar. Tamamen hayvandan bahsediliyor. Hayır canım. Yani kar... hayvan dediğim çiçekten bahsediliyor. şeyin karnı, karnı bahar. bahar Çok karna gibi bahar Hayır. Hayır romantik Karna bahar o karna. Ee, zaten onun şarkısı da var biliyorsun. Karnabahar, mide bozar, öyle zamanı açanı mı değil mi? O hep böyle söylenir yıllardır. yediğimiz zaman bahar oluyor. O yedik. <gülüyor> Vallahi sana mı bahar oluyor etrafa Ay mı Hayır var. bir de tutam tutam daha neyi söyledim de tam ol istersin. Aa. İstek yapabiliyor muyuz? Ben bir daha gitmemek istiyorum. Her türlü her istiyorum. türlü. Tabii. Aynı şarkı lütfen soket sırasında aynı uzun bir kere daha dinleyebilir miyim? Hangisinden istedim? İstediğimi söyledim. O da söyledim yeter. Ya. Çocuklar sonra arada söylerim. Yalnız bunun afrodizyek etkisi kadınları onu söyleyecektim. Bir söyletmediniz. Buyurun var. erkeklere olmuyor. Erkeklere yani kadına afrodizyek olur. Herkese sırf yolda. gaz yapıyor. Hayır doğal yolda yani çünkü afrodizyek etkisi altındaki... Ee, bir hanfendinin ifadesi geçersizdir. <gülüyor> <gülüyor> i̇fadesi ifadesi afrodiziak etkisi altında alındığında Ama okumayın isterseniz. Vallahi yani musunuz? şeyi alıyor öncelikle yorgunluğu alıyor. Yorgunluğu alınca ne oluyor karnavar yorgunluğu aldı geride ne kaldı? Azgınlık. <gülüyor> Hayır canım enerji. Enerji yani. ne oldu? Kan pompaladı beyine <gülüyor> falan spor, e, spor yaptı çünkü ne oldu top top oldu. E, top top oldu. Bütün vücuda kan hücum etti O işte seni ne ol ne hale geldi. Birer affa diyecek haline geldi. Tamam. Tamam e, o zaman bol bol kadınlar Garak. daha doğrusu ceplerinde taşısınlar yorgunluğa karşı Şimdi Hap ben gibi. pazarcılardan korkuyorum. Böyle karnlı alacak. Şimdi herkes okuyor bunları. Herkes biliyor. Böyle bir, bir tane masum bir Allah kadına karnabahar. şey diyecek. <Gülüyor> Aksiyem Akşama yani. Çok. Senden ne pazarcı olur. Çok özür dilerim. Böyle esnaflık da olmaz. Soğuttun bir. Hem karnabahardan soğuttun. <gülüyor> Karnabahar yemiyorsanız ne yiyin demiş uzmanlar. Ne yiyin? Pasta brokoli. mı? Ne brokoli. olabilir? Brokoli yiyin. Karnabaharı bulamıyorsan ne yersin? Brokoli. brokoli. Değil brokoli. Daha yakın bir şey var ya ona. Karnabahar yapalım. Şey yan, yan yana çünkü bizim markette. Tabii teyzesinin kızı gibi düşünün. Karnabahar mı? Çok neyin? yakın. Ha lahana. Lahana. Aynı anda çıkıyorlar ya bunlar piyasaya. Şey lahana. Gibi, sanki Lahana için... da kokuyor Anladım. mu ya mutfakta yani yemek karnabahar lahana, lahana. kış sebzelerinin alayına lahana şehri Nalet kokusu. gelsin diyor. Gaz yapmasından ziyade ona bir çözüm bulunsa... kereviz kokar, karnabahar kokar. Ama kerevizin kokusu biraz asil bir koku. Evet, Nasıl asil kereviz, kokuyor. kereviz o kadar şey değil. Kereviz çiğden Ketim bile koklasan şey gibi sanki böyle parfüm sıkmış da sonra reyon'a gitmiş gibi. Ama lahana, karnabahar ee de kış geldi winter is coming diye kokuyor. Aynı zamanda dalak hastalıklarına da iyi geliyormuş. Dala, dalam, dalam, dalam. <gülüyor> derecede dalak hastası. Valla dinleyicilerimiz şey, bu arada karnabaharmış. Karnabahar değil mi? E dedim işte karnabahar. Yiyen için coşku yani. Yiyene bir mutluluk. Aa ne kadar güzel bak, kış sebzesi, üşüyorum diye diyorsun ve karnına bahar geliyor. Demek ki ilk önce karnabahar geliyor, sonra dünyaya bahar gelecek diye bir umut sana. Şey buna ilk şey ne deniyordu ona? Cemre. İlk birinci Cemre aslında birinci mide, cimre, mideye, mideye, mideye, düşer. Bir şey diyeceğim ya. Eee Simge Hanım da şey demiş. 21 Aralıkla ilgili bize delilli şey göndermiş, tweet göndermiş. Delilli mi? Nasıl? 21 Aralık dünyanın sonu diye. Bu 21 mi? Hayır. E, 21 Aralık 2012. 21 Aralık'ın Roma İmparatorluğu'ndan torluğundan bu yana arada... o başka bir şey mi acaba? O başka ya. ya o en uzun gece işte ya. Kıyamet senaryosu olduğu 185.sinin 2014'ün Nisan ayının 10. günü. Ki onu da atlattık Salim. Onu değilim. da atlattık. Hakikaten çok büyük Şekket. madireler atlatıyoruz ya. vallahi bir 12 dünyada. Aralık bir de 21 Aralık varmış demek ki. Peki o zaman isterseniz azıcık reklamlarla devam edelim. Haydi bakalım. Haydi buyursunlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. Evet, Radyo ediyor sevgili sana, severler espiriler, şakalar buyursunlar. Peki, sen nereden çıkardın ya? Oh, Neydi 12 Aralık'ın şey olduğunu falan, falan Ben 12 Aralık diye bütün borçlarımı halletmiştim ya. 21'miş bana. abi. Zeynep Hanım bak diyor. Ha, biz biz de şey olduk. Ya şey 21 normal eklipt zamanı değil mi? <gülüyor> Tamam aynı zamanda onu Ona da olabilirmişler. ]ler. Aynı zamanda pazar da olabilir mesela 100. yılda pazarın günü de yılına bağlı olarak. Zeynep Hanım şey demiş Ege'nin ben ne, en uzun günü diye dalga geçmesini unutmayacağım hiçbir zaman demiş. Tetikteyim demiş. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda bekliyorum demiş. Aman kimseciklere söz vermeyin diyoruz. En yani. uzun gece. Yani 21 Aralık'tan sonra geceler kısalıyor haberiniz olsun. Her Zeynep, gün bir dakika, haberiniz dakika. olsun mu? ol ya çok yepyeni bir bilgiyle geldi. Bir dakika ya bu bilgiyi ilk kez ben şimdi hazmetmem lazım. 21 Aralık'tan sonra geceler kısalıyor. Hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz Ege. Buna göre Ege. hazırlayın. Evet esprimiz hazır ama Monaco prensi Albert parantez içi 56 ve eşi Prenses e, Charlene parantez içi 36'nın da. Şey e, ne oldu ya Stefanie. Stefani Stefani biraz obez oldu onu biliyorum Emekli ayrıldı onun prensesliği kalmadı artık ya Emekli prensese döndü resmen yani Prenses Stefani diye ben Blue Jean dergisinden posterim vardı benim ya Tamam var çok güzel bir prensesin bir taraftan de. Ben birazcık şarkıcı olmak istiyorum Bu nasıl istiyorum. değişiyor ya bir Grace Kelly oluyor Bir Stefani oluyor şimdi Karolin Nasıl değişiyor Neyi Karolin ne diyorsun ya Karolin değil mi şey Monaco prensesi bir şey Yok hepsi diyor. canım hepsinden bahsedilirken Birisi Galiba. ablası Karolin Tamam. Stephanie, kız kardeşi Grace o Kelly. Prenses... Grace Kelly o da anneleri şi... oluyor kendilerini. Tabii canım o. O da öyle. Bir önceki şeyden. Şimdiki, şimdiki derken. Şimdiki. Şimdi hala prenses. Şimdi o melek yavruları Albert'in, yani Albert. Stephanie'nin abisinin, abisi ha. Giling, ha. E, hanım oluyor Prenses Charlin (parantezi içi) 36 beklenen ikizleri doğdu. Ee, evet böylece kraliyet ailesi Monakonun kırıldığı 13. yüzyıldan itibaren ilk kez bir ikiz bebek heyecanı yaşattılar. 800 yüzyılda bir olan bir hadise diye Orada konuşmalar. şey tabii değil mi? Ne? Bir dakikayla tacı hak etti. Ee, bakayım şimdi ikizlerden kız olana Gabriel erkeğe de Jacques ismi verildi. Kurallar gereği Prens Albert'in yerine günü geldiğinde oğlu... Jacques geçecek. Erkek olduğu için mi? Erken, erken doğduğu için Kurallar gereği gibi maalesef bunu açıklayamıyoruz Çünkü Monaka kuralları gereği bu açılmaz Ama açıklanamaz Jacques geçecek. Galiba erkek olduğu için ya Yani Monaka'yı da biz hep gözümüzde bitiyoruz Aman ne kadar modern Ne kadar şey ama bazı Monika konularda da Hiçbir modern bir cinsiyetçi bir ya, Evet böyle cinsiyetçi yaklaşım mı olur ya Hemen burada ha, Şey olsa şimdi işimiz gücümüz olmasa Biz böyle mesela Gabrielciler olsak Onu kaçırsak falan böyle korusak taş giyme yaşına gelinceye kadar ve gizli bir şekilde böyle. Bir Olur. balıkçı kızı olarak yetiştirsek de ha. işte Asil Kan geliyor falan diye tekrar filmini yaptılar. yaptılar. Tarık Akan, Münür Özkul, Zeki Alasya Hangisiydi o? Emel Sayı'nı kaçırıyorlardı. Mavi Boncuk. Hatırladınız mı? Hatırladık. Çok güzel. Birimdir. <gülüyor> evet doğru tamam. Tamam Aynısı yani. Sistem aynı şekilde. Sen orada kimi oynuyorsun Ege? Ben Ma orada Zeki Alasya'yım. Mavi Boncuk filminde. <gülüyor> ha, şu anda Bence Zeki, Zeki Alasya. <gülüyor> bir anı da yaşama mı izin ver ya? İşte senin de işte. <gülüyor> ne güzel yapmışlar. Şu anda kafam o kadar karıştı ki çünkü iki tane birbirinden başarılı, zekala set taklidi geldi. Ben bir tanesi falenki daha güzel. Bir tane sesli, bir tanesi sessiz. Hayır, <gülüyor> seninki de çok başarılıydı Ege. <gülüyor> mimikleri o... <gülüyor> falan bayağı cık... Bir aynı anda yapar mısınız ya zevkten bir dört köşe olayım ben. Aynı yani anda. Bana bakıp falı dinleyeceksin, Evet, 1 2 3. Allah! <gülüyor> Çok Oktay, şu anda sevdiğin çok özür dilerim. <gülüyor> Şahsi menfaatlerim için yayını alet ediyorum ama çok Vallahi, şu anda çok şey oldum yani. Şaşaa'yı dibinden yaşıyorsun ortak. <gülüyor> Hakikaten ha. dibinden yaşayanlar. Çok güzel bir roman ismi. Bunu bir kenara yazın çocuklar. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi ama ikizler. Sağlıklı olsunlar da. Ama Hayır. ikiz zor çocuklar. Kim kral olacak, kim kraliçe prenses olacak Zayıf monarşiye fazla vakit ayırdık ben size söyleyeyim. Zayıf monarşimi ikizlerle bu monarşi bence çok üst seviyeye çıktı. E ee, onun bir esprisi var. Tamam yani doğru. Hangi... O zaman birine demir maske takılsın. Ege'cim sen ne hayın, ne zalim, ne gaddar, ne biçim Öyle bir adam o oldun ya. çok güzel ya demir maskeli adam. Onun da filmini yaptılar değil mi? Montecristocontu. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir ara geçiyordu arkadan. Şey Montecristocont <gülüyor> montu. <gülüyor> <gülüyor> Hapislerde cotmont yapıyordu kendine. Ve i̇yi öyle hapisten o. öyle kurtuluyordu. O zaman madem zayıf e, monarşi, monarşi dedik diyorum. oradan devam edelim dilerseniz. Daha Uyun. zayıf monarşi olan Lüksemburg prensliğine <gülüyor> geçiyoruz. <gülüyor> Yok onlardan biri olan e, İspanya. Çünkü, İspanya. İspanya. Aa, ama onda zayıf monarşi değil canım. Ee, var gibi kırılı var hani yine. Yani, Artık yani, başında. Iyi. İspanya'da e, Google'la ilgili tartışmalar devam ediyor. Onlar Çünkü, da mı Google'ı tartıyor? Bizim orada da ofis açmadılar Aa, falan diye. Ofis değil telif istediler Google'dan. Hı -hı. Neyi, e, telif hakkı yasası çıkacak daha doğrusu 1 Ocak 2015'te evet. İspanya'da e, Ondan sonra e, demiş ki Google'da biz demiş arama motoru için link veriyoruz bir şey yapmıyoruz falan filan deyince Biz Yok, o, ya, demiş. ödemeyiz yani bunu biz şey yapmıyoruz neyin falan telifini istiyorlar işte Bilgi telifi ha, şeyler. Google deyince aklına ne geliyorsun falan YouTube <gülüyor> istiyorlardı büyük <gülüyor> ihtimalle Nasıl yani YouTube'da şarkılar varsa oradan telif Kral istiyor. bir kapatsın Bizim, da Google'ı görsünler mesela. Kral bir kapatsın. Ben hmm, İspan... Haber Haber servisi için şey yapılmış. Hmm. E, telif istenmiş. Öyle olunca da Google Haber da Servisi servis tamam bulunca yani şey telifi icad Haber'den de telif alalım diye herhalde arsız arsız. Şeyler. Herhalde geçiyor 1 Ocak'ta geçiyor ama 1 Ocak kalmadan kapatıyor Google şeyi. Ne İspanya'yı mı? İspanya'yı. İspanya a a. Haber servisini tamamen kap kapatıyoruz o zaman falan demişler. İyi de, biz biz de uğraşamayacağız demiş. Onlar mı kapatıyor yoksa kral mı kapatıyor o da olabilir? Kral kapatmış aslında. Bence kral kapatmıştır. Hiç kimse kapat, kendi kapat, başına... Kapat, kapat, kapat demiş. Yani uğraşamaz bir an demiş böyle ne uğraşacağım sizle kapat gitsin demiş ya. Google'a mı kaldık koca İspanya İmparatorluğu. Neydi İspanya? Ha, İspanya ola. İspanya ola krallığı. Öyle bir durumda durumda var. şarkısı var. Bir şey ya. soracaktım ya imparatorluk olması için ne olması gerekiyordu? Farklı İki, üçte... farklı milletler. Farklı milletler farklı birkaç gerekiyor. millet olması gerekiyordu değil mi? Hı hı. Birleşik Krallık diye geçiyor ama onda imparatorluk değil. İngiltere İmparatorluğu diye geçmiyordu. Birleşik Krallık diye geçiyordu. United Kingdom diye geçiyordu hatta. UK. Hmm. Onlar Hepsi İngilizce bir... konuşuyor diye mi acaba? Başka dilde mi konuşmak gerekiyordu? Bu Daha önce sanki bunu böyle aklıma takılmış gibiydi de... Ne oluyordu hmm. imparatorluk için? Ne yapması gerekiyor? Çünkü krallar da bir çıtayı Hiç bir üstte... yok ya. Osmanlı'da Krallığımızı imparatorluk yapacağız. Birleşik Krallık'ta şey olur Birleşik Krallık dedin değil mi Fahir? Birleşik Krallık'ta şey olabilir. Merkezi bir monarşi yönetimi. Hı -hı. Ama Hı -hı. farklı farklı uluslardan oluşuyor. İçen, i̇mparatorluk i̇mparatorluk işte. da O da imparatorluk. Yapışık da aynı. olması gerekiyor? Yok yok. insanlar da ters tepiyor ya. Hmm. Yani en son böyle imparator ne vardı? Napolyon mesela ne kadar ters ters tepte oldu. İnsanlar da anıları ters diye. Kraliçe'de imparatorluğu hiç edemesinler bana. Zaten hmm. kulağa hoş gelmiyor. Bana hmm. gene kraliçe desinler. Biz Birleşik Krallık diye. Son. Algı yönetimi resmen, ha, resmen yani. Resmen algı yönetimi yani. İmparatorluk için şey yapmak gerekiyor mu? Yani böyle bir... Başvurman, Başvurman gerekiyor. Gerekiyor. Ha Öyle mi? Tabii. Tamam. Belediye'den. Onun bir ruhsatı geliştisi. ruhsatı ya. Bir şey, o sorumlulukların artıyor mu yani? Kapatırlar hemen Emperor. şey dükkanı. Emperor. Emperor. İmparator. Emperor. Em, Emperor eden gibi bir şey mi acaba? Evet. Empire Empire. eden, etken ediyken. Sana bunu empera ediyor Türkçesi empera eden sevgili izleyen. <gülüyor> Tabii ki efendim. Hemen empera, <gülüyor> empera etti. Çabuk. Yarım saat O zaman empanadas diye de bitirelim bu saati. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Çok güzel şarkıymış ama üstüne konuşmamız lazım sevgili sanatseverler. Çünkü vaktimiz azaldıkça azalıyor ve o, dağıtmamız o, gereken o, hediyeler o, bir köşede bizi bekliyor. Radyo TÜ'nün 107. özel gösterimi Yüzüklerin Efendisi serisinin artık sonuncusu. Daha doğrusu o dünyada geçen son hikaye. Abit'in son bölümüne davetiyelerimiz var. Bunun yanında sponsorumuz Pepper Jam'den 2 kişilik yemek kazanma şansına sahip olacak bir dinleyicimiz. İster misiniz bile hem yemeği yesin hem üstüne sinemaya Hem giysin, sinemayı... gitsin. Aa combo denir buna. Zevk paketi. Zevk paketi combo yani. O zaman hemen yarışmamıza geçelim. Evet bir yarışmamız hemen e, pek çok yarışmamız var ama içinden sadece bir tanesini seçiyoruz. Evet, bir tanesini seçmek zorundayız. Evet hemen yapalım isterseniz yarışmamızı açıklayalım burada. Zorlu bir yarışma olacak sevgili dinleyiciler çünkü ile bilgi bir arada yarışacak Sempati birbirine. ile empati aslında değil mi? Onun... ile empatinin dövüşmesi You want peace all oh. war oh. yerine you want sympathy or empathy empati. diye soruyoruz. <gülüyor> Herhalde <gülüyor> anlaşılmıştır yarışmanın konusu. Hayvanlara taktığınız isimler <gülüyor> Kendi evinizde beslediğiniz hayvan olabilir Sokaktaki kedilere, köpeklere taktığınız isimler olabilir Çiftçiyseniz eğer ineğinize, öküzünüze taktığınız isimler olabilir Telefonumuz 210-30 Aynı soruyu Twitter'da da soruyoruz Cevapları almaya şu andan itibaren başladık. başlıyoruz yani illa şu anda da yani zamanda hayvan beslemişsinizdir. Adını ne koymuşsunuzdur. Çünkü veya hayvan ismi hazırdır, hayvan kendisi yoktur. Yani evet, e, onun da beklentisi vardı. Mesela Ege'nin hayvan ismi hazır ama daha hayvanı yok. At olsa ona da Hector koyacağım. Aslında çok güzel bir isim Ege. Yani affedersin çok güzel yarın isim öbür gün oğlun olsa ona da Hector ismini, Hector koy, ismini koyabilirsin. Abi. Yani o kadar unisex bir isim ki. Hector Ali Kayacan. Yani ırklar arası, şey arası, üstü yani unisex e, Hector'u mu kullanıyorsunuz Ali'yi mi? <gülüyor> Babam gezekalı olduğu için Ali'yi kullanıyorum. Ama Hector <gülüyor> ne kadar havalı. Bir yaştan sonra anlayacak onu. Ama baya bir yaştan sonra Hector'u sokaktan çağırırken de çok havalı. Hector! O, herkes Brad Pitt'e dönüşecek yani. Hector! Öyle hakikaten çok havalı. <gülüyor> Telefonlarımızı 136'dan kabul ettiğimizi <gülüyor> bir kez daha açıklıyorum. <gülüyor> gereksiz yani. bilgi olarak verelim. Benim Onu sizlere. da bir yarışma da sorarız Telefonlarınızı kaç numaradan kabul ediyorsunuz Kabul buyurunuz efendim Mesela bazıları 112 diyor Hayır efendim oradan şey oluyor 136'dan kabul ediyoruz efendim Var mı Twitter'dan gelen cevaplar Yoksa daha anca soruyu mu sorduk Twitter'dan et modern yok. sabahları gönderebilirsiniz, gönderebilirsiniz. Sevgili Sevgili evet, ama, Gelmedi cevap. E, Şimdi şöyle söyleyeyim Ege Senin hayvanın vardı ve ismi Hı -hı. neydi adı Derdo Bitlis, Derdo -Bitlis İsmi ve soyadı olan tek hayvandı e, Bunu biraz açıklar mısın Derdo Bitlis, Vatiz yani şey o zamanlar e, türküsü vardı bir tane İbrahim Tatlıses'in. Derdo Tatlısesi. derido Yok. derido. Bir yerde Urfa'nın etrafı mı? Derdo ölem Türkiye'de unutup kediyle beraber türküsü de bitti. Ondan sonra zayıf kaldığınce isim bir tane de soyad koyalım dedik Siham kedisine ne soyad yakışır diye bitti. Barış Bey mesela e, göndermiş İlk cevap galiba Barış Bey. Yok olur mu Zeynep Hanıdan gelmiş. Küçükken çirkin surat diye köpeğim vardı. Hatta işte. ona çikin surat diye de severdik biz. Barış Bey Adolf diye köpeği varmış. Kedisi de varmış. Ponpontik. Kuşunun adı varmış. Letafet. Maymunum da var. Atıyor. Atıyor. atıyor Valla atıyor. Atıyor. atıyor. O kadar Valla atıyorsunuz gibi Barış Bey. Maymununuz var mı gerçekten? Have you ever? Maymunum var. O da ziver demiş. Niye getirdin mayonunu sevelim? Aa, Ziver diye çok güzel isim ama hakikaten ya. Benim de hoşuma gitti Tuba şu an. Hanım üniversitedeki kedimin adı Kamil'di demiş. Hmm, güzelmiş. Sonra... Bu arada ben geçen gün Oktay'ın Papağan hadisesini hatırlayıp bir kızdım Oktay'a. Niye kızdın abi? Ne kadar hayal kırıklığına uğradığımızı hatırladın. Sen tekrar. o hayal kırıklığına uğruyorsun. Benim uğradığım hayal kırıklığının seviyesini bir düşün bakalım. Bakayım. Dört seviye gösteriyor Oktay. Orta, orta tempo. <gülüyor> orta tempo. orta tempo. tempo. Yüksek tempoda bende. Ben de aynı şekilde. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? İrmür. İrfan ben. Kim? İrhan, İrhan mı? İrfan, İrfan. <gülüyor> İrfan, İrfan. İrfan Er. Artık kendimden sıkıldım İrfan diye. Bir karakteri olmayan kadar Yapmayın ben. öyle. İrfan Hanım mı diyelim, İrfan Bey mi diyelim? İrfan Er diyebilirsiniz. Bu İrfan Er. Böyle evet. Hoş geldiniz Günüseks dinleyicimiz. İrfan Er bizimle birlikte. İrfan Hanım, var mı şeyiniz, hayvanınız veya hayali hayvanınız? Bizim abimle 2 yıl önce falan bir beslediğimiz bir kertenkelemiz vardı. Hı hı. Böyle kabuğunu değiştiriyordu falan küçük. Kabuk böyle. mu? Kabuk tazıyordu. ne ya? Kertenkele de kabuğun yani işine İrem Hanım bir cevap pardon. verin. İrfan, şey sen, İrfan. Pardon. Pardon. İrfan Bey lütfen. lütfen Eman verdiniz. Hanım. Öncelikle o şey yapın. Kertenkelenin kabuğu dediğinizi açıklar mısınız? Kertenkele kabuksuz mi? bir hayvandır. Deri değiştiriyor ya canım çıkarıyor böyle. Bir şey yani. söyleyeceğim. Mesela. Aynı anda konuşursanız, her, herkes aynı anda konuşursa çok güzel bir yayın olabilir. Yani. olabilir, olabilir. Evet. Onu da bir düşün. Neyse mi geldi bir tane? <gülüyor> evet, neyse geldi. Evet, Neydi ismi Kertenkele'nin? Adı da Kerto'ydu. Kerto, Kerto. Kerto Bittes. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler efendim. <gülüyor> <gülüyor> Nero demiş ki olası kedimin ismi Abdül Rezakul İhlas. <gülüyor> Nasıl çağıracak hediye? Abdüş diye çağıracak herhalde. Büyük ihtimalle. Veya da Abdi diye çağıracak yani. İşte Abdüllerin hep büyük şeyleri ne derler ona sıkıntıları. Hep böyle bir kısaltmaları gerekiyor. Halbuki Hector öyle mi ya? Hector! Aa, bak çok güzelmiş ya. Oz isimli dinleyicimiz köpeğimiz Pascal vardı demiş rahmetli. Aa Pascal. Toprağı bol olsun. Ondan sonra Minnak Bıyık, Vito Mustango, Carlione... Kedilerimin sırasıyla isimleri. Kaç kedi saydı nokta? Çünkü bir, resmen iki, mafya üç. ailesi gibiydi. Üç kedi. Hepsini soyadı Carleone mi yoksa bir tanesinin mi Carleone? Bir tanesinin herhalde. Hmm. Da, minnak Carleone değil. Biraz minnak Carleone <gülüyor> olmaz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Beren benim adım. Beren Bey hoş geldiniz. Nedir hayvanların adı? Ee, benim kedilere karşı bir sempatim var ve onlara... Nedansı böyle bir e, genel bir acımayla bakıyorum. O yüzden kedilere genelde kedret diye seslenesini geliyor. Yani. Ne diye? Kedret. <gülüyor> kedret. Kedret isminde böyle bir şey mi var? Sevgiyi daha da arttıran bir, bir şey mi? Evet. bir Böyle çilekeşlik bir terbederlik çiziyorum. O yüzden kedret <gülüyor> diye isim geliyor kedilere. Gel kedretim. Gel. Neş neşileler çektik ikimiz Peki. Yazdık buraya. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geyimler çıkın. Teşekkür evet. ederiz. Üniversitede bir arkadaşım vardı benim. O çok güzel. Sokak kedilerinin hepsine. E, titlek derdi. Hı. Hafif böyle e, daha böyle keyfi yerinde olan kedilere veya sinirli olan kediler de oluyor ya bazen. Hı -hı. Onlara da işte atılgan derdi. Hı -hı. Yani bütün kedilerin ha. bir titlek bir de atılgan modu var. Peki. Aslında her kedinin içinde bir titlek bir, bir atılgan de atılgan var. Mod. Bir orko var. Valla bizim sitedeki kedilerin isimleri biraz şey burada söyleyemeyeceğim maalesef. Ee, bazıları yani karakterlerini e, ön plana alarak bazısı mesela pek bir sırnaşık ve böyle şey, şey yapış yapış, yığıl yıl ona mesela onun çok hoş da bir ismi var. Herkes de biliyor yani çoluk çocuk, yaşlı genç herkes o şekilde çağırıyor. Günaydın efendim. Merhabalar günaydın. Merhaba görüşürsen efendim. Betülvan. Betül Hanım hoş geldiniz. Have you hayvanınız var mı? Have you dediğim yani malik olma anlamında kullandım. Hayvanınız var mı? Evet var. Neyiniz var Betül Hanım? Kedimiz var. Kediniz var. Kaç senedir? Kaç senedir? Nisan, Nisan'da bulduk onu. Ana yeni evet. daha Evet. Ay minnak o zaman adı. Ne adı hakikaten? Adı Paşa. A adı Paşa. Ay benimkiyle <gülüyor> çok yaşasın maşallah. Niye Paşa ismini tercih ettiğinizi sorsam çok şey midir böyle hani duruşundan mı yoksa hayvan ismi olarak çok hoşuma gidiyordu. Bir gün böyle bir hayvanım olursa adını Paşa koyayım diye mi? Paşa olasın diye mi böyle bir şeyiniz vardı? <gülüyor> Biz ona şeyde ağaç dikme şanneyi vardı evet. oradan dönüşte. Buldunuz. Dol kenarında evet böyle bir e, ölmek üzereyken bulduk. Ah, ne güzel yapmışsınız can. Ya. Sonra veterinlere götürdük hemen dedi ki yani bunu bırakırsanız ölür. Bakarsanız da çok yakışıklı olur dedi. Hmm. Biz de dedik madem öyle olacak hani isminden de bir kuvvet alsın paşa gibi olsun dedik o yüzden. Paşa çok güzel. Şeye i̇şte ya bak güzel bir hikayesi var, var Çok teşekkür ederim. hiç yazı, yazıyor musunuz Paşa'nın ismini bir yere ya da böyle yazma durumu oluyor mu? Nasıl yazılıyor diye merak ettim ben. Şeyle mi yoksa SE? Paşa şey, SE şey, şey, yol yok. Şeyle yazılıyor şeyle. Şeyle yazılıyor. Peki çok evet. teşekkürler efendim. Görüşürüz. Çok görüşmek sağ olun benim görüşmek üzere. Ben Kabul i̇yi buyurunuz iyi efendim. Sağ olunuz koltuğu efendim. Koltuğu tırmaladıkça sen geberiyordun be. Sen geberiyordun. Ben seni yaşattım. Tırmalama koltuğu diye bağırıyordur. Emre Bey her fırsatımda hayvanlı çalış hayvanı çalışkan diye çağırırım demiş. Zengin patronların pide salonlarında garsonları çağırdığı tonlamayla demiş. Zengin patronların pide salonlarında Zengin, pide salonlarında... zengin patron pideciye niye gidiyor ya? Gitsin lüks sokaktan. Zengin iş abi galiba. Zengin patron. <gülüyor> ben demiş. öyle anladım yani. Ha, sen esnaf diye mi düşündün zengin patron? Ee, ondan sonra Kenan Bey demiş, "Olmuyor efendim. <gülüyor> Olsaydı ferforje koyardım." Ferforje de güzel isim bak. Güzel. Çok güzel. Hem ama da... yani kısa çağırmak gerekiyor. Ferforje şey olmuyor. Ferfo! Oluyor. Ferfo zaten samimi arkadaşlarımız Ferfo diyecek bir şey evet. zaman. Ferfo, ferfo, Günaydın efendim. <gülüyor> Özür dilerim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Elif'le. Elif Hanım hoş geldiniz. Var mı hayvanınız? Aa, yok ama bir dönem bir hayvanım olmuştu. <gülüyor> Neydi hayvan? Ve... Selçuk'ta şey. ismi ve benden evleneceğiz diye dört ay beraberdik diye mi anlatıyorsunuz? Ya öyle bir şey yok. Ee, şey, Haskı Alman kurdu bir kırmaydı. Ee, Haskı Alman kurdu kırma. Vay vay vay vay. En şey ileri seviyesi. Ee? Ee, şey bir pet shopta bulmuştum onu. Uyutulmaya götürülüyordu. Dişi olduğu için satılmıyormuş. Bir kırma olduğu için. Hı -hı. Adam bana bedavaya verdiği için ismini beleş koymuştum. Aa, çok güzelmiş. Beles evet. diye yazılması lazım <gülüyor> Alman kurdu olduğundan Sonra takıldı mı baya sizinle ee, Ya maalesef kaç ay er bende kalabildi sadece hmm. Söylesen istersen biraz uzan kırdı. Diye uyutmaya mı gönderdiniz Hayır ya Biri tasmasını kırdı bahçede Yer falan hazırlamıştım böyle hmm. Kaçırdılar köpeğinizi Evet. Ya kendi mi kaçtılar ama muhtemelen biri e, rahatsız oldu ve ipini kesti yani. İp dediğiyle tasmasın. İyi ipini kesmiş. <gülüyor> Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun ya. Anılarda Hı -hı. yaşasın belesi. Pis, ya. Pis herif. Bunu Kim sizinle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun ederim. Elif Hanım. Hoşçakalın. Bizim de şu anda sinirlerimiz şu anda yerle yeksan ya. Öyle söyleyeyim. Large. Bitti. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın. Çok, benim çok asabım bozuk şu anda lütfen. Ben Fırat, daha fazla devam edemeyeceğim. Ben sana güzel bir şey vereyim Fahir. E, isim vereyim. Keyfin yerine geliyor. Fırat Bey demiş ki memleketim Iğdır'da iki sokak köpeğini besliyordum. Sokakta. Erkeğin adı Octavius, dişinin adı Gaya. Ama sokakta yatıp kalkıyoruz diye üzülüyordur bir taraftan. İsimine baksan Octavius. Ama Nerede takılıyorsunuz? E, yok canım çöplere eşelemiyor işte artık. Ona beyefendi bakıyor, Fırat Bizliyorum, Bey bakıyor canım. yani. Allah Allah. Gülüro Hanım, Susan ve Simin. İki kedisi varmış. Susam ve simit olsaydı çok güzel olurdu Aa, da siminle. Hakikaten. Başka hmm. var mı Oktay? Vartabı geçeceğiz. mı? Ha? İdil Hanım demiş ki Saruman Sokak Kedimizin adı Saruman. Ee, bu tematik isimde sinema bileti kazanmayı garantilediğimiz <gülüyor> <bir gülüyor> <gülüyor> resmidir diyor. Peki o zaman reklamlardan sonra hemen devam ediyoruz. Kaplumbağa var. Tamam hadi. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Sevgili Modern Sabahlar devam ediyor. Hayvanların isimlerini konuşuyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Pepper Jam'den iki kişilik yemek ve radyo türün 107. özel gösteriminde. Abit'e iki çifte davetiyeler veriyoruz. Buyursunlar efendim. Evet. köpek geldi de bir kaplumbağa ismi neymiş yok. İtalyada maymun bakacağız. geldi ama ben hala onun gerçek olduğuna inanmıyorum. Yok doğruymuş. Tekrar Niye getirmedi stiflattır. o zaman gezdirmeye, sevdirmeye bize? Evet onu getirmenizi bekliyoruz. Ee, maymun sahibi olan dinleyicimiz Şimdi çok fazla Benim Twitter hepsini olsa Herkesi götürdüm ya sevsin diye Ev gezmesine mi? Kim sevebiliyor maymun bugün? Bir şey diyeceğim. Merhaba, Çok fazla tweetimiz ha? olduğu için dinleyicilerimize evet. hepsini okuyamadığımızı bir kere daha yayından yani, söyleyelim. Yani. Ki e, bir şey olmasın. Bir, Ama ha, hepsini ha. tek tek yayından sonra kendimiz okuyoruz. Evet, Tabii güzel bakıyoruz ona. Pınar Hanım demiş ki 15 yıldır kedim var adı Herkül. Kaplumbağa anladığını söylemedi noktay. Kaplumbağanın adı. E, Kaplumbağanın adı. Muhabbet Kap kuşu var. Yok. Şaban'dı. <gülüyor> o, olmaz mı Harun Bey? Olmaz. Değil. Ondan sonra bakıyorum. Fahir'e selam. <gülüyor> e, demiş psikiyatriçi daha o demiş e, köpek dostları zeytin ve şekerin dışında Hipokrat diye köpeği varmış bak doktor arkadaşımın köpeğiymiş o. Bunlar hep Hektorlu arkadaş şeydi Olabilecek sinir, köpekler. stres olmuyor değil mi efendim oraya insan ismi verilirse o falan diye bir şey yok değil ha. mi. Nat diyor business var öyle bir şey. <gülüyor> girmedik cuma olduğu için bugün. Nat business demiş ki kaplumbağamın adına Hiro koymuştum. Öyle ah, Hiro'nun Japon ismi olduğunu açıklayamadığından adı Hero kaldı demiş. Hero değil. Hero Hito gibi bir şey olsaydı. O kılıç ustasının adı neydi? Hattori, Hattori, Hattori, Hattori, Hattori Hanzo. Hattori Hanzo gibi. Yani... Hero Nakamura vardı şeyde. Heroes'da. Teşekkür ederiz Egecim. Bunu da bir kez daha. Uzay lütfen. ve zamanı büken. Ee, Ezgi Hanım demiş ki kedimin adı Pearl Jam koymuştum. Hı hı. Ee, annemlerin aklına yatmamış olacaktı şu anda kendisinin adı Pisi. Pisiymüş. <gülüyor> <gülüyor> Onlar sonra ben... öleceğim şeyi kısaltırıyor. P c, J J P C. Yani. Öleceğim <gülüyor> ben sana diyorum ve sohbetinizi bitiriyorum. Buyurun. Erden <gülüyor> Bey demiş Ram ki. girdi. Sen devam et okday. Ee, Ana Köpeğim anam, anam. var benim demiş. Erden Bey. Ee... Ne hava mı atıyor yarın? Haçiko. Bey? Haçiko mu? Haçiko. Haçiko diye dernek yok muydu ya? Hayvanları çaresizlik ve ilgisizlikten. Koruma derneği mi? Öyle mı? bir şey vardı açık ol diye derneği. hakikaten söylüyorum. nokta helal olsun sana. Var Bu var. Öyle, çok da güzel işler yapıyordu. Hala var mı bilmiyorum. <gülüyor> Ondan sonra gerçi filmden demiş Erdem Bey. Ondan sonra bakıyoruz. Tesla. Nergis Hanım'ın çok güzel. Vallahi. Ee, <gülüyor> bir radyocu olarak. Yakışır. Kedi mi köpek mi? Onu yazmamış. Tesla gel. Gel oğlum. Diyordu. Tesla hiç sallamıyordu. Bir günde uyandığında hayvanla göz göze gelmiş. Bunun öncesi mi var acaba? <gülüyor> evet var. <gülüyor> Erkek arkadaşım köpek hastası. Üniversitede hamster, hamster almıştı. Tesla koymuştu adına. Köpekmiş gibi davranıyordu demiş. Yani köpeği alamayınca. Tabii hem sıra elimdekiyle idare edeceksin. Ne yapacaksın? kediye at gibi davranmam gibi bir şey yani. Çok normal buluyorum. Aa bak çok güzel isim. Ozan Bey'in kedisinin adı Farfara. Aa süper isim. Hakikaten kediye yakışır. Adana'da. Bizim... Ya farfara. İzmir'de arka komşumuz vardı Onun bahçeli evi vardı yaşlı bir kadın Bütün mahallenin kedilerini besliyordu Hepsine de zararsız diyordu <gülüyor> Gece böyle zararsız zararsız zararsız diye dolaşıyordu Rahmetli ee, Onur Baykan ne demiş Hayvanım yok ama köpek olsa Dog Marley Kedi olsa Cat Kestim. Middleton <gülüyor> Yalanlıkta sınır tanımıyorum demiş Onu da eklemiş o yüzden Bizim söylememize gerek, gerek yok. yok Mavi renkteki muhabbet kuşunun adı Bulut Çapulca Erdem Bulut, Ecem, dediğin... pardon. Hani o... Bulut koymuştum. O zaman erkek sanıyordum. Meğerse dişiymiş. dişiymiş. Onu Olsun. anlamak zor oluyor Bulut, ya işte. böyle. de uyar. Bulut tabii canım. Gizem Hanım 31 Mayıs 2013'te ailemize katılan Çapul ve ayrıca Takmayıs'ta. İsmi Çapuli. Kedi. 31 Mayıs'ta ha, katıldı aileye. Ondan sonra 1-2-3 Haziran'da olaylar olduktan sonra ismi koydular Koydu, herhalde. Evet. En başta Jingo Mingo koydular da sonra Çapul'a dövüştürmüşler. Dü Aa bak kara kaplumbağası varmış Yaz Hanım'ın. Ee, kara Kaplumbağan vardı. Onun adı da Tebet'ti. Tebet, tebet, Tebet, Tebet diye yürüyüşünden gelir. Zamanında hayali arkadaşımın da adıydı demiş. Ne olaylar, ne olaylar. Hayali arkadaşı Kaplumbağa'ya dönüşmüş. <gülüyor> Travmaya bak. Bir önceki tweette de yazanım Fight Club'dan şey vermiş, örnek vermiş. Sapsarı kuşumuz vardı, adı Cips'ti diye. Yani... <gülüyor> Oktay sen okudukça bir an korkmaya başlıyorum abi, var ya. Belki de Oktay uyduruyor ya kimsenin bir Oğlum, falan yok ya. Oğlum ya. Yok, ya. Oğlumlu, evet. oğlumlu, oğlumlu yok ya çok ya. gerçek. Ay Aypar demiş ki mesela öküzüm var evde besliyorum adı Serkan demiş. <gülüyor> ben bunu nasıl uydurayım abi? <gülüyor> bunu da mı uyduracaksın ya? Yok öyle bir zihni yoktur Oktay'ın ya. Bilge Hanım demiş ki ay canımız Bilge'miz demiş ki e, Muffin'i söylemeden geçmediniz. geçmeyelim herhalde. Doğru. Her sabah yürüyüşte e, sizin de misafiriniz oluyor demiş. Mafinin bundan haberi var mı? Var tabii ya koşu koşu Ya gidiyor. Bilge kapat şunları ya ne anlıyorsun bunlardan? Hayır. Ya istersen dinle, bir süre dinleyince gayet de hoş oluyor yani. Tükkana, tükkana. İşte tamam Sabah anladım. Sabah yürüyüşünde tükkana geliyormuş. Tükkana geliyor da işte Mafinin bizi dinlediğinden haberi var mı? Aa salyangoz'u olan dinleyicimiz var bak mesela. Aa ne güzelmiş. O ne bir gün salata almış içinden salyangoz çıkmış ve onu beslemeye mi karar vermiş? Ee, bir tanesinin adı Ben, Big Ben ve Ben Junior. Yedinci nesle kadar beslemiştim. Aa öyle şey mi? Salyangoz tabii. Salyangoz, salyangoz, o salyangoz, o salyangozun halkasından anlarsın kaçıncı nesil olduğunu. Hayır, 5. nesil. Bence bende birinci sınıf ve bir birinci o... nesil salyangoz vardı bir tane de sattık zamanında 25. Bu, bu yani. oturduğunuz evi o zaman almamış mıydınız? Hı -hı. O salyangozla. Salyangoz da aldık. Serdar Bey demiş ki eşimin kedilerinin adları. Ayırdım ya çok. Nasıl yapayım bilmiyorum. Adam Kaç... muhatap olmuyor demek ki hayvanlarla. <gülüyor> Kaçak, balım, mıstık, çirkin. Bir de sokakları sokakta besledikleri var. Zaraa. Onların isimlerini bilmiyorum ben demir. <gülüyor> Eşi Ferdi de besliyor gibi bir durum. Var. Bir de bunu aldık. Bunu da üstüme yaptım nikahla. Ee, Zeynep hanım ee, bir köpecik fotoğrafı göndererek kendisi de şapşal demiş ee, Zoro. Zorunuz. Maske. Güzelsin. Aa böyle maskesi var ama hakikaten Zoro'nun. Şöyle bir bakıyorum. Ondan sonra kendinden maskeli Hı. köpek. Hı. Kedi var demiş. Ee, Alişan Bey adı İskender demiş. Ondan sonra kedi kuş başka değişik hayvana bakıyorum. Değişik hayvana o kadar da şey bekleme Oktay yani. Bu arada programın da sonuna geldik. Bilro Demir Hachiko diye dernek var ve adı da sahibi öldükten sonra onu 9 sene boyunca metro çıkışında bekleyen Japon köpeğin ismi. Haa. Ha, oradan geliyor. Oradanmış şimdi. tamam. Ondan sonra Geldik mi? Kanarya bülbül kırman vardı demiş Güler Ufuk. O nasıl Öyle oluyor bir şey ya? ya? Kanarya bülbül kırması yapma kurban olayım. Kanarya ha? bülbüle mi dadanmış ne Ka olmuş? Kanatlı katır gibi bir şey o. Kanatlı katır değil de yani kuşlarda belki arada böyle bir şey oluyordur. Bilemeyiz onların Adı hayatını. Adı Pavarotti'ydi demiş. Çeşitleme Aha. mi? Çeşitleme. <gülüyor> <gülüyor> gelsene. De, <gülüyor> ne diyorsun? Çeşitleme diyorsun. Ya ben bülbülüm. Diyorsun. Olsun gel bak ne diyeceğim bak gel bir şey söyleyeceğim bak. Adı Pavarotti'ydi ama lakabı da vardı. Ne olabilir lakabı? lakabı. Pavo. Yok canım lakabı Lakap ya. Lakap dediğin o kadar ne, ne olabilir? Minnoş mu? <gülüyor> vallahi bravo minik. Minik. <gülüyor> <gülüyor> bir kuşa da minik ismi koyulmuşsun zaten yani. Zaten minik. Me zaten minik hakikaten. Orada bir metafor yapmak lazım yani iri bir şeye minik dersen. Belki diğer cinsizliğine göre iri bir hayvan hala minik diyorlar. <gülüyor> Aa bak vallahi İrem Hanım demiş ki 13 yaşındaki tombul kedimizin adı Totti. İtalyan futbolcu Totti'ye benim şahsi hayranlığım vesilesiyle demiş. Hmm. Gol attıktan sonraki halde büyük ihtimalle. Bu vesileyle e, Formasını da... çıkarıyor ya. Evet. Of, o vücut. Totti'nin vücudu. Yıkılıyor. Totti hiç duymadım. <gülüyor> Saliha demiş ki çocuklarımızda kedimizin adı Hep Spartaküs. Spartaküs. Spat Spartaküstü. Aa şey zamanı. demet tiyatro zamanı. Annemin mahalleye Spartaküs diye çağırıp <gülüyor> yemek verdiği güzel günlerde onlar demiş. Bak o evet. da bir havalı. Hector kadar havalı. Valla güzelmiş. İyi o zaman, Oktay Bey. Toparlıyorsun evet, isimleri belirleyelim. Evet. Benim şuradan da bak reklam falan saat başı girmeden orayı bir çek. Sinema e kimler gidiyor? Sinema e kimler gidiyor? Bence en çok isteyenler gitsin. O, o, o, öyle öyle bir çok iyi balama bakar. Öyle bir şey. Öyle bir şey gör. Yapamıyor. Zaman Nasıl kura usulü yapacağız. Kura gene. yapalım her zaman gibi. Ne o piti piti çalışsın. İlk önce iki tane isim ver bana sinema için. Twitter'dan Twitter torbasından mı? Twitter, Twitter torbasından torbası. seçelim. Çünkü Telefondan Twitter tıkım torbası baya ağır. Ee, Twitter torbasından o zaman hızlıca çekiyorum. Çekiyorum. Ay, ay, bu da burada kalmış. Çek. Ee, Güler Ufuk. Güler Ufuk. Birinci dinleyicimiz. Ne demişti Güler Hanım? Pavarotti'ye minik diyen. <Gülüyor> Güler Ufuk. Ondan sonra. Adam Pavarot'i minik deyip kazandı ya. Ne verdik? Özel gösterim mi? Özel, özel gösterim, gösterim verdik. Bir tane daha özel gösterim veriyoruz. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Çek. Çekiyoruz. Ay, Çek... Dur gelemedi. Ah, dur oladı. bir dakika. Kaçtı kaçtı. Hmm. kaçtı. Çekiyoruz. Serdar Bey. Serdar Bey. O Tebik neydi? Kediyoruz, ne Serdar demişti Bey'den. Serdar Bey? Eşinin kedilerinin adını saymıştı hatırlarsınız. Eşinin kedilerinin Tebik. adı dışarıdakileri sayamamıştı. Serdar Cimel Filme kedilerinde gideceğim. <gülüyor> Serdar da cevabını almıştır herhalde. <gülüyor> Ee, bu arada sevgili dinleyiciler Pepper Jam'den yemek kazanan talihimizi açıklamadan önce Elimdeki zarfı açıyorum 27 Aralık'ta Tatbikat sahnesinde şahsi şovumun Olduğu ile ilgili bir bilgi geldi Bunu da son dakika gelişmesi olarak bizlerle paylaştı Biletler de MyBilet'te Çünkü o kafada soru işareti oluyor Biletler nerede MyBilet'te mi yoksa diğerinde mi Doğru cevap MyBilet Çok etkili yani radyomuz bu konularda Ne zaman bundan bahsetsek hemen birkaç tane Bilet satılıyor o yüzden Denk getirdikçe söyleyeceğim o zaman, o zaman şimdi hazır açılmışken Pepper jam'da. O kağıdı bana verir misin abi? Jam, katladım ben bunu. Buyurun. Var abi. Orada bir isim yazıyordu. 86. Bu 27 senin tarihin olan değil mi? Evet. Tamam bu 27 çiziyorum. 86 yazıyor. 86. Böyle 10, 12 4 8. Ozan Sihay. O da. Ozan Sihay da Farfar Farfar diye. Farfarcı Ozan. Tebrik ediyoruz Ozan Bey sizi de Afiyet olsun diyoruz şimdiden. Tüm dinleyicilerimize de güzel bir hafta sonu diliyoruz. Yağmur çamur var mıymış? Baktınız mı? Bakayım. Var. Hı -hı. Olsun. O zaman gelmedi ona şey yapalım. Bir şey diyeceğim Ozan Bey Adana'daymış ya. Ona otobüs bileti mi uçak bileti mi alacağız nasıl yapacağız? Yoksa başka birine mi? Ozan şimdi? Bey şey yapsın. Ankara'dan sevdiği birisine şey yapsın. Tamam, bir çünkü program ona çıktı yani şimdi Tabii. ne yapalım yani biz? Ondan sonra laf söz olur ee, sayı gelir bizi şey yaparız çıkmayan adama şey yapıyorsunuz. Ozan Bey arasın diye. buradaki tamam, Evet. Güler Hanım'dan, Sardam Bey'dan ve Ozan Bey'den telefon bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Sizin de haberiniz olsun. Görürseniz bugün gün içerisinde söyleyin de arasınlar biz. Evet o Fulya'nın şu anda elindeki kalınca zopanın o kalas elinde kalması yani, zopa bize... Değil. Kalas mı? Tabii. Hem de ha. ne kadarlık kalas biliyor musun? Ozan şu anda mutfakta. Tabii. Çünkü 3-3.5 üç, üç, üç, üç, üç, üç üç metre, metre kadar bir, kadar bir mesafe bir mesaf var. Yaptım. Pazartesi sabah canlı yayında görüşmek dileğiyle. kalın sevgili insanın sabahına.